Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te önceki bölüm Araplar gelmiş. Muhammed'in ordusu burada. Bizi kuşatmışlar. Geri çekilin. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Katafan henüz gelmedi.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 bu sana kızıl develer verilmesinden daha hayırlıdır. 115. bölüm. Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in çobanlığını yapıyordu. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar Neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu Savaş hazırlığı yaptığınızı görüyorum Siz ne yapmak istiyorsunuz? Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız Peygamber mi? Evet Araplardan biri Allah'ın kendisiyle konuştuğu iddiasıyla ortaya çıktı Peşine de bir süre adam takıldı Şimdi bizim topraklarımıza gözlerini diktiler Onlarla savaşacağız Çocukluğunda Allah'ın peygamberler gönderdiğini anlatırdı dedem Yahudilere köle olarak satıldığımda onlardan da duydum bu kelimeyi. İbrahim, Yakup, Yusuf, Zekeriya... Hahamlar kutsal metinlerinde bu elçilerden bahsederlerdi. Ve ismi anılmayan son bir peygamber olduğunu söylerlerdi. Ya bu adam o son peygamberse? Yahudilerin kabul etmemesine şaşmamalı. Kendi kanlarından olmayanları insandan saymazlar. Bahsettikleri kişiyle tanışmalıyım... Belki de gerçekten bir peygamberdir. Öyleyse onun elini ayağını öper, beni de yanına alması için yalvarırım. Yesar aklına koymuştu. Bir şekilde bu zatı görecekti. Ertesi gün sabah koyun sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Şu tepenin ardında olduklarını düşünüyorum. Umarım onu görebilirim. Hadi şu tarafa yürüyün bakalım. Ha işte... Karargah göründü Yürü bakalım Yesar Kiminle karşılaşacaksın Bir peygamberle mi yoksa bir yalancıyla mı Yesar nihayet İslam ordusunun karargahına varmıştı Asabı ı kiram kim olduğunu öğrenmeden Onun peygamberimizin yanına gitmesine izin vermediler Kimsin sen İsmim Yesar Hayber'den amirin kölesiyim Onun hayvanlarını güderim hmm, Öyle mi Evet hayvanlarım da şu karşıki otlakta yayılıyorlar Bakabilirsiniz Üstünü arayın Yanında kendini koruyabileceğin bir hançer bile yok Kuşatma ile ilgili hiçbir şey gelmedi mi kulağına? Evet Yahudi kalelerini tek tek kuşattığınızı duydum Peki niçin geldin buraya? Sahibim aranızda peygamber olduğunu söyleyen biri olduğunu söyledi Onunla tanışmak istedim Gerçekten bir peygamberse ona tabi olmak istiyorum Geçebilirsin. Resulullah müsait olunca seni görüştürürler. Peki, sağ ol. Peygamber dedikleri şu zat olmalı. Ne kadar da güzel bir yüzü var. Sükunet ve huzur dolu Resulullah seni bekliyor. Gelebilirsin. Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm atıyor. Hayır, bu sıradan bir insan değil.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 Allah'a iman edersem Benim mükafatım nedir? Peygamberimiz Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen Senin mükafatın cennettir Dedi Tahmin ettiğim gibi Bu bir peygamber Bana getirdiğin dini anlat Peygamberimiz Yesar'ın sorduğu sorulara tek tek cevap verdi Aldığı cevaplardan Tatmin olan Yesar Oracıkta Müslüman oldu Şahitlik ederim ki sen Allah'ın elçisisin ve yine şahitlik ederim ki seni gönderen Allah'tan başka ilah yoktur. Bu kölenin İslamiyet'i kabul edişi tüm Müslümanları çok sevindirmişti. Yesar soru sormaya devam ediyordu. Ya Resulallah ben şu davarların sahibi amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi bunları ne yapayım? Sahiplerine ulaştıramazsam içim rahat etmeyeceğim. Peygamberimiz onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir buyurdu. Nasıl emredersiniz? Hadi bakalım sahibinizin yanına, hadi! Hadi! Ya Resulallah, dediğiniz gibi sürüyü kaleye doğru sürdüm. Nihayet surlardan içeri girdiler. Artık üzerimde bana ait olmayan hiçbir şey yok. Müsaade ederseniz sizinle birlikte savaşıyım. O gün Yesar, Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kalenin içine daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtülmüştü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve şöyle dedi. Şimdi onun yanında iki huri gördü. Huriler yesarın yüzünden tozları silerlerken Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün demekteydiler. Hazreti Ali'nin kumandanlığında yapılan taarruz başarılı olmuş, Naim Kalesi ele geçirilmişti. Hayber'in en dayanıklı kalelerinden biri de Zübeyir Hisarı denen kaleydi. Bu yapının girişinde sarp kayalıklar, diğer tarafında ise dindik bir uçurum vardı. Diğer kalelerden kaçan savaşçıların çoğu gizli tünellerden geçerek buradaki kuvvetlere katılmıştı. Kuşatmanın üçüncü günüydü ve hala olumlu bir sonuç alınamamıştı. Nihayet diğer kalelerde yaşayan bir Yahudi, karargaha gelerek önemli bilgiler vermek istediğini söyledi. Resulullah'la görüşmek istiyorum deyince görüşebileceğini mi Günlerdir kuşatma altındayız. Hisarlarımızı ele geçirdiniz. Şu an kendi canımı kurtarmaktan başka bir şey düşünemiyorum. Buraya işimize yarayacak bilgiler vermek için geldim. Önce bana anlat derdini. Ben surların onarım içinde çalıştım yıllarca. Hangi karenin neresinde zayıf nokta var bilirim. Zübeyir kalesinin de günlerdir alamadığınızı biliyorum. Teslim olmaları yakındır. Merak etme sen. Yanılıyorsun. Onları dize getirmeniz kolay olmayacak. Ama beni dinlersen işiniz kolaylaşır. Yahudilere güvenmeyi bırakalı çok oldu. Her fırsatta verdiğiniz sözü bozdunuz. Buraya tek başıma size savaş açmaya gelmiş olamam değil mi? Halime bir bak. Üstüm başım perişan. Ben Hayber'in liderlerinden biri değilim. Garip bir işçiyim. Dediğim gibi kendi canımın derdindeyim. Sizi sevdiğim söylenemez evet. Ama inanın bana mağlup olduğum askerler karşısında oyun oynamaya mecalim yok. Diyeceklerim efendinin hoşuna gidecek. Peki söyle bakalım ne diyeceksin? Size söyleyeceklerim karşısında alemin can ve mal güvenliğinin korunmasını istiyorum. Konuş. O Resulullah'ın bileceğiymiş. Sübeyir Hisarı'nda yaşayanlar kalelerini sonsuza kadar savunacak gizli bir hazineye sahipler. Lafı gevelemeden söylesene be adam. Bana istediğim teminatı verirseniz konuşacağım. He, ben seni konuşturmasını bilirim ama. Bekle burada. Peygamberimize halini arz edeceğim. Peygamberimiz isteğini kabul ediyor. Sen ve ailen güvendesiniz. Mallarım da. Mallarında. Söylerdi. Kale duvarları altından geçen bir su kaynağı var. Bu kaynağı merdivenlerle inip su alıyorlar. Bu su hiç kurumadığından su depolamaya ihtiyaçları yok. Zaten kendilerine günlerce yetecek yiyeceği depolamışlardır. Osluyu kesmedikçe onları asla teslim alamazsınız. Ama su kaynağını keserseniz birkaç gün içinde teslim olmak zorunda kalırlar. Su kaynağının yerini sen biliyor musun peki? Elbette. Düş önüme. Bir numara yaptığını sezersem, kılıcımla başını bedeninden ayırırım haberin olsun. Senin kadar zorlu bir adam görmedim. Şeytan bile başa çıkamaz seninle. Hadi yürü. Bu planı uygulayan peygamberimiz şiddetli çarpışmalardan sonra kaleyi aldı. Artık Hayber Yahudilerinin teslim olmaktan başka şansı kalmamıştı. Liderleri Kinane bin Ebul Hukayk ateşkes imzalamak için İslam ordusunun karargahına geldi. Peygamber Efendimiz belli şartlar altında onların tekliflerini kabul etti. Dinleyin! Allah'ın Resulü ile Kinane bin Ebul Hukayk arasında yapılan anlaşmanın maddeleri şöyledir. Savaşa katılmış bulunan Yahudilerin canlarına zarar verilmeyecek. Yahudilerin çocuklarıyla birlikte Hayber'i terk etmelerine izin verilecek. Yanlarında bir deve yükünden başka bir şey götürmeyecekler. Altın, gümüş ve silahlar Müslümanlara bırakılacak. Hazreti Peygamber'e bırakılması gereken herhangi bir şey ne surette olursa olsun gizlenmeyecek. Gizlenenlerse ...Allah ve Resulünün eman ve himaye garantisinin dışında kalacaklardır. Ayrıca Hz. Peygamber alınan esirlerin hepsinin hayatını Hayber'i terk etmeleri karşılığında bağışlamıştır. Sözlerine sadık olanlar bu anlaşmadan karlı çıkacaklardır. Çoğumuz yıllık kazancını hurma bahçelerinden sağlıyor. Müsaade etseniz de yarım kalan hurma hasadı işlerimizi sürdürsek... Bitince isterseniz gideriz. Hem bu topraklar çok bereketlidir. Çıkan ürünün de yarısını size veririz. Bekle. Resulullah karar verince sana haber vereceğim. Resulullah isteğini kabul ediyor. Ancak istediği zaman sizi bu topraklardan çıkarma hakkı onda olacak ve yıllık kazançlarınızın yarısını bize vereceksiniz. Vergilerin toplanması için de Abdullah bin Revaha'yı görevlendirdi. Hayber'den elde edilen ganimetler Peygamber Efendimiz tarafından titizlikle Müslümanlar arasında paylaştırıldı. Hayber ganimetleri sayesinde Müslümanlar yaşadıkları şiddetli yoksulluktan kurtulmuş bir nebze rahatlamış oldular.